Oh yeah. Çıkkastı Kainat. Bugün 24 Ekim Pazartesi. Yıl 2016, ay 10, gün 298, Hızır 172. 1438 Hicri Muharrem 23, 1432 Rumi Ekim 11. Güneş'in Akrep burcuna girmesi. Güneş Akrep burcunda 23 Ekim 22 Kasım. Bugün yani dün 23 Ekim Güneş Akrep burcuna girmiş. Sonbaharın ikinci ayına başlamıştır. Bu ay 30 gündür. Kasım ayının 21'inde sona erer. Güneşin bugün dün girdiği yıldız kümesi akrepe benzediğinden ötürü ona bu isim verilmiştir. Akrep burcunda doğanlar. Akrep burçlarının 8. işaretidir. Akrep işareti bu burçta doğanların özelliklerini tam olarak verir. Bu burcun az gelişmiş insanlarında kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır. En gelişmiş akrep burçlarında ise Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok iyi çalışıp sonuç elde etmeye yönelme isteği vardır. Aslında bu burcun bir başka işareti de kartaldır. Devamı yarın. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. No! Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete başladı haftanın ilk Açık Gazetesi ve yeni yayın döneminde ilk Açık Gazetesi oluyor 44. yayın dönemine de girmiş bulunuyor Açık Radyo bu gün bu saatten itibaren Açık Günaydın diyebilir miyim? Evet tabi ben Deniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet herkese günaydın dedik ve açılış parçamız bir gene Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen küçük ping pong topu. Masa tenisi topu, ping pong topu. Kültürel, büyük kültür devriminin şarkılarından bir tanesi. Yani Yeriye doğru büyük sıçrayış ve büyük kültür devrimi denen şey son derece büyük bir fiyaskoyla da sonuçlandı. Onu da geçen hafta sonlarına doğru Eduardo Galeano'dan okumuştuk zaten. Pimpong pimpong. Bu dörtgen tabası, şey masası bir savaş alanı gibidir. Hem saldırırsın hem savunursun. Küçük bebeler diyor bunu. Evet küçük bebeler, bebeler söylüyor küçük pimpon topu bir gümüş gibi par parıldar, birliktelik, beraberlik ruhu da hakimdir. Biz devrimci iş tarzını benimseriz, devrimci çalışma tarzını neden pimpon oynarız? Çünkü işte küçük kızıl askerlerden bir büyük cevap halkımızın sağlığını inşa etmek için ve iyi inceleyip, her gün ilerlemek için. Aferin. Evet, işte böyle. Şimdi onun bunun daha detayını da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından görmeye çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Sarı İmparator 1908 yılında göğün çocuklarına ait olan tahta oturduğunda Puyi henüz 3 yaşındaydı. Küçük imparator sarı rengi kullanabilen yegane Çinliydi. İncilerle süslü kocaman taç gözlerinin üzerine düşüyordu ama zaten görecek fazla bir şey de yoktu. İpek ve altından tüniklerin içinde kaybolan Puyi'nin etrafı sürekli olarak kalabalık bir hadımlar grubuyla çevriliydi ve hem sarayı, hem de hapishanesi olan yasak şehrin uçsuz bucaklığı, bucaklığında canı çok çok sıkılıyordu. Monarşi sona erince İngilizlerin hizmetindeki Puyi'nin adı Henry oldu. Daha sonra Japonlar onu Mançurya tahtına oturttular ve 90 tabak yemeğinden artanları yiyen 300 kişilik bir mayiyeti oldu. Kaplumbağalar ve turna kuşları Çin'de ebedi hayatın sembolüdür. Ancak ne kaplumbağa ne de turna kuşu olan Puyi kellesini omuzlarının üzerinde muhafaza etmeyi başarmıştı ki bu onun tehlikeli mesleğinde nadir rastlanan bir durumdu. 1949'da Mao yönetimi ele geçirince Yi, Marksizm Leninizm'e geçiş yaparak kariyerinde zirveye ulaştı. 1963 yılı sonlarında Pekin'de kendisiyle yaptığım röportaj sırasında Üzerinde diğer herkes gibi boynuna kadar iliklenmiş mavi bir üniforma vardı ve onun altından gömleğinin yıpranmış yenleri görünüyordu. Hayatını Pekin botanik bahçesindeki bitkileri budayarak kazanıyordu. Birisinin kendisiyle konuşmak istemesi onu bir hayli şaşırtmıştı. Ben bir hainim, ben bir hainim diyerek, Mea Kulpa'sını sürekli tekrarlayıp durdu ve bana birkaç saat boyunca tek düze bir ses tonuyla sloganlar sıraladı. Zaman zaman araya girebildim. İmparatoriçe teyzesi, namı diğer Zümrülü anka'dan aklında kalan tek şey olan suratının bir ölününki gibi olduğuydu. Onu görünce korkup ağlamaya başlamış, teyzesi ona bir karamela uzatmış ama o alıp yere atmış... Eşleriyle ilgili olarak bana hepsini mandarinlerin, İngilizlerin ya da Japonların seçmesi için verdikleri fotoğraflardan tanıdığını söyledi. Neyse ki en sonunda Başkan Mao sayesinde gerçek bir aşk evliliği yapabilmişti. Eğer özel bir konu değilse kimin ne olduğunu söyler misiniz? Bir kadın emekçi, hastanede hemşire kendisi. Onunla 1 Mayıs günü evlendik. Ona Komünist Parti üyesi olup olmadığını sordum. Hayır değildi. Bunun üzerine olmak isteyip istemeyeceğini sordum. Aslında tercümanın adı Freud değildi. Wang'dı ama görünüşe bakılırsa bayağı yorulmuştu. Zira onun yanısını şöyle çevirdi. Bu benim için büyük bir fırın olurdu.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 Tarihte bugün... Çok ufak bir ekleme yapacağım, özür dilerim. Hemen araya girdim. İki gün önce de bu arada uzun yürüyüşün... Yıl dönümüydü, 80. yıl dönümüydü. Biraz önce de bahsettiğiniz... Çin Komünist Partisi liderliğinde... Kızıl Ordu'nun işgal ve iç savaşa karşı mücadelesini temsil eden o uzun yürüyüşün... 80. yıl dönümündeki anmalar... Pekin'deki Tianan Meydanı'nda bulunan... Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen... Toplantıyla... Gösteri, gösteri değil, toplantıyla anılmış... Başkan Li Qiang ve devlet erkanı katılmış ve e, güçlü bir ordu inşa etmeleri gerektiğini ifade etmiş herkes biraz biraz da pek katılmış mı yetersiz bir ekleme yaptın işte az çalışılmış acaym abi Koko. koku an koku köpek köpek koku kim köpek koku Çin'in en zengin adamı. <gülüyor> Değil mi? Çin'in en zengin Tamamen o, o, o, hafızası Hı, gitti, gitti, gitti Yeni yayın döneminde hafızasız bir şekilde çıkıyoruz yayına. Muhteşem. Kendisi okudu. <gülüyor> evet evet. Koko'yu. Kokonun kaç tane yatı filan mı Yedi 7 tane iPhone'u vardı. 7. 7 <gülüyor> iPhone 7'si vardı Kokon. Yani onlar da katıldı mı? O, Katılmış mı? Koko'ya sahibi. Çin Belki VIP'den izlemişlerdir. <gülüyor> FaceTime'la katılmıştır belki olabilir. Evet peki e, şimdi e, devam ediyoruz o zaman tarihte e, bugünün durumuna. 1926'da bugün Harry Houdini'nin son performansı Detroit'ta Gerik tiyatrosunda yapılmış Harry Houdini biliyorsunuz sular altında zincirlere sarılmış kasalardan çıkmasıyla e, biliniyor. 31 Ekim'de de hakkın rahmetine kavuşacakmış 1926 yılında Hı, ölüm evet, yılını Son izliyor, performansı 26, 90 yıl önce Evet tam 90 yıl önce ölmüş 1946'da Kamera V2 13 numaralı Roket'in Kamerası Ona takılı ilk defa Dünyadan uzayın Uzaydan dünyanın fotoğrafını çekmiş ve ikonik bir fotoğraf tabi dünyanın ne kadar güzel mucizevi güzellikte bir yer olduğunu insanlar fark etti ve devam ettiler daha da tahribata. O roketle beraber yaptılar. O V1 bu roketlerinden bahsediyor. V2 roketi miydi? V2 roketi binden bahsediyor. Biliyorsunuzdur ne olduğunu. Nazi Almanya'sının ürettiği V1 modellerinin devamı. E, Fransa'dan fırlatılan roketler Londra'da patlıyordu işte İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde patlıyordu uzaktan kontrol edilebilir bir şekilde e, manipüle edilen roketlerin yolu sivillerin üzerine ölüm olarak yayıyordu ama savaş bittikten sonra gene e, böyle hayırlı amaçlar için Kırmızı, kullanmışlar. Güzel tabii. Amaçlar. Bunları yapan da Werner, birşey, von Braun. Werner von Braun işte o da Amerika'nın uzay çalışmalarını evet, evet. sonradan Nazil, önce nazilerin bombardımanında sonra uzayın bombardımanında kullanıldı. Aya, ilk ayak basan insanın arkasındaki ekipte, alkışlanan ekipte o da vardı. Hatta başındaki evet, isimlerden bir tanesi. Evet. evet. 1946'da bugün bu olmuştu. 1945'te ise Birleşmiş Milletler kuruldu. Görüldüğü gibi dünyayı ne kadar muhteşem bir yer haline getirdi. Evet. Ama artık işlevini kaybetti şeklinde yapılan açıklamalar demek. Katiyen inanmıyorum. Birleşmiş Milletler işlevini kaybeder mi hiç? Belki dünya işlevini kaybetmiştir. Dünyanın en fazla Millet... ağlayan kurumu olabilir ama Birleşmiş Milletler bu aralar. Evet. Birçok açıklamalar. İşlevini kaybeden ya. başka pek çok şeyin yanı sıra Birleşmiş Milletleri de sayabiliriz belki. Evet. Eğer çok ısrar edecek olursan. Tamam. Şimdi şeye geçelim. Ee, günün haberlerine bir kere bu Ölüm kalım mücadelesi gittikçe yükselen bir boyut kazandı. Kuzey Amerika'da Kuzey Dakota LAPD diye adlandırılan pardon DAPL diye adlandırılan Dakota Access Pipeline inşaat şeyinde 83 kişi tutuklanmış. Gözaltına alınmış. Orada bayağı ciddi bir artık mücadeleye dönmüş vaziyette. Morton County'den şerif bölümünden şerif departmanından yapılan açıklamada çeşitli suçlamalar var İsyan ya da e, isyana teşvik bizzat isyana katılmak ya da nedir Halkı kim ve nefrette tahrik o, o da vardır belki öyle Amerikan kanunlarında ceza kanunlarında öyle bir suç var mı tam bilmiyorum ama bir de mülkiyete tecavüz var Trespassing yani, mi İngilizce ona? Trespass. Trespass. Evet, criminal trespassing deniyor. Yani suç teşkil edecek şekilde kimin toprağına, kim kimin tecavüz ettiği konusunda da ironik bir yorum yapılabilir. Çünkü 1851'den beri yapılan ve asla uyulmayan antlaşmalara göre tamamen beyazların delilere yerlilere bıraktıkları siyulara bıraktıkları bir egemen topraktan bahsediyoruz. Rezervuarlar olarak mı biliniyor oraları da? Reservation deniyor evet. işte. Ama onların toprakları ve egemen alanı hiçbir şekilde mücadele edinmez. Şimdi oraya giren yerlileri izinsiz şey, mülkete tecavüzle suçluyorlar. Böyle bir şey. Fakat çok büyüdü. O, on, aylardır devam ediyor. Standing Rock siyularının yani dikilen kaya yerlilerinin Mücadelesi bütün dünya adına aslında çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü son kalelerinden bir tanesi bütün canlılar aleminin diye bakılabilir. 4 milyar dolara yakın 3 milyar 800 milyon dolarlık ve yaklaşık 2 bin, 1900 kilometrelik bir şey geçecek topraklarından. Dört eyaleti kat ed ediyor ve e, bunun e, oradaki nehirlerin tek hayat alanı hem kutsal ata topraklarından olduğu hem de e, içme e, sularını e, ebediyen içemez hale gelebileceklerinden endişe ediyorlar. ...ve onun içinde de direniyorlar... Bütün ...atların kara... üzerinde direniyorlar hem de... ...atlarını atlamışlar ve asfaltın üzerinde... ...dört nola bir şekilde gidiyor... Evet, köpekler elgeler. yalnız... ...atların da yerlilerin de üzerine salıyorlar... ...yalnız bu sefer suvari alayı... ...galiba Lakota dilinde konuşacak... kobo filmlerine... ...John Wayne gelemeyecek diye düşünüyorum... ...çok önemli şeyler oldu... ...önce Amy Goodman... ...Demokrasi Now'dan... ...onu çektiği için... Önce isyana teşvik gibi ya da önce şeyden criminal trespass işte şeyden yani mülkiyete tecavüzünden daha sonra da isyandan yargılanmasına çalışıldı ama hazır olduğunu görünce yanlış şey yanlış insana çattıklarını anlayınca vazgeçtiler ama bir de drone şık. düşürmüşler galiba drone mu Evet. Hmm, hmm, evet öyle de bir şey var. Yani havada uçmakta Şirketin... olan drone'u Ateş etmişler ve düşmüş. Yok Şirketin ateş mi? etmişler değil. Ateş etmiyor. Siyahsız mücadele yapıyorlar tamamen. Bu drone'u düşürenler şerif ya. Ha şerifler mi şerif düşüyor? Şerif şadda drone. Ee, i̇şte o John Wayne'in torunlarından. Evet havada uçan e, tehlike üzerine böyle bir şey yaptık diyor demişler. Hmm. Ölüler tamamen hı. çünkü silahsız mücadele evet, ediyorlar evet. ve 300'e yakın yani 200'ün üzerinde kabile katıldı hatta Norveç'ten Peru'dan yerliler de destek olmaya başladılar. E, beyazlardan da yani e, bütün e, sivil toplum aktivistlerinden de önemli mesela dokümanter belgesel film yapımcısı D.A. Schlossberg 45 yıl hapis cezası ile yargılanıyor gibi böyle akıl almaz şeyler oluyor. Yani hem bir yandan köpekler hem de saldırı köpekleri kullanıyorlar. Saldırı için eğitilmiş. Hem de biber gazı işte gaz bombası hem de bir yandan da böyle gazetecileri gözaltına almaya çalışıyorlar. Bu yani Food and Water Watch diye bir önemli kuruluşlardan bir tanesi var. Yiyecek ve su Gözle izleme kuruluşu onun başkanı Wenona e, Hoter şey demiş bu e, yani gazeteciliği doğrudan doğruya savaş açmaktan başka hiçbir şey değil ve şey içinde büyük bir zaferdir demiş işte e, fosil yakıt çıkarları için çünkü bütün e, bankerler yani bankerler finans kuruluşları şeyin arkasında e, petrol boru hattının büyük paralar kazanmaya hesaplıyorlar Yerliler ve diğer bütün küresel iklim değişikliği dolayısıyla yer, diğer bütün canlılara ne olursa olsun diye bakılıyor. Evet. Ciddi bir şey var. Yani kimin çıkarlarının korunduğu konusunda bir de şey de kullanıyorlar. E, job, finan, mays diye bir şey var. Böyle baya saldırı var. Böyle bir mücadele devam ediyor. Konuyla alakası yok ama kızıl Kızılderilerle alakalı bir haber daha var. Es geçtiğimiz şimdi gördüm. Müsaade ederseniz onu da söyleyebilir miyim? Buyurun. İkinci ee, Abdülhamit'in dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 11 mirasçısı 6 yıl önce dava açmışlar. Ve bu davalar birleşiyormuş. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne bu davalarla alakalı bir nota verilmiş. Neden? Çünkü İkinci Abdülhamit'in torunu Sami Altun gitmiş bir kızıl Kızılderilerle evlenmiş. Yok artık. Evet. Ee, Sami Altun 24 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuksuz ve dul olarak ölmüş ama. Hmm. Akşam gazetesinin haberine göre. Ancak bu evraklara ulaşılamıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki taleplerde olumlu yanıt bulmamış. Daha doğrusu yanıt bulmamış. Türkiye'deki diplomatik nota, verilme, Türkiye'de diplomatik nota verilmesine karar verilmiş. bir bin parçanın giras listesinde yok yok deniliyor. Çeşitli e, şeyler yok yok deniliyor ama neler olduğu yazmıyor akşam gazetesinin internet sitesinde. Yok yok. Ulu Hakan Abdülhamit Han. derili bir toruna sahip. Kızılderiliyle evlenmiş bir toruna sahipmiş. Evet. Hı. Neyse. Şimdi, alakası yok dedim ama evet, devam edelim evet. bir yandan e, ekolojiyle ilgili yani dünyanın gezegenin e, kar uğruna tahribinde çok önemli şeyler var doğrudan doğruya gazeteciliği hedef alan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de en rastlanan aslında bir durum var saldırılar var bir yandan da e, e, savaş durumları da devam ediyor Şimdi Türkiye'den de önemli bir e, gelişme var. E, oldukça önemli bir gelişme. Demokrasi için birlik toplantısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, SHP ve BDP, eski milletvekilleri e, ve e, Sosyal Demokrat Halk Partisi değil mi? SHP'nin açılımı, BDP'nin açılımı en büyük onlara da bakalım PDP mi? Evet ee, onların eski milletvekilleri ve aydın yazar ve sanatçılardan toplumun önde gelen yazarlarından sanatçılarından oluşan bir grup demokrasi için birlik hareketi kurdu ve Şişli Kent Kültür Merkezi'nde demokrasi için birlik buluşması gerçekleştirildi bu oldukça ilginç bir şey eee yani eski milletvekilleri aydın yazar ve sanatçılar var eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ahim yargıcı ve T24'ünde yazarlarından Rıza Türmen yaptığı bir konuşmada şimdi yere atılıp üzerine hoyratça basılan ayakları alt, ayaklar altına alınan demokrasiyi ayağa kaldırıp toprağa dikmeye sulamaya Kök salmasını sağlamaya gereksinim var. Bunun Hı. için buradayız diye bir konuşma yapmış. Eskilemiş. Tamam, doğru söylemişsiniz. Kusura bakmayın. SHP, BDP, eskilerde. Evet. Ee, açılımlarını da açılımı Sosyal Demokrat Halkçı, Halkçı Parti. parti. Evet. BDP'ninkinde bulayım şimdi. Çok fazla parti ismi değiştiği için insan kafasında karıştırabiliyor. Barış ve Demokrasi Partisi. Barış efendim. ve Demokrasi evet. Partisi evet. Evrensel bunu ayrıntılı olarak haber yaptı. Evrensel gazetesi oradan Can Su Pişkin haberine göre buluşma Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Bilnas Toprak e, tarafından yapılan bir açılış konuşmasıyla başlıyor. Toprak diyor ki Türkiye'de bugün sol alternatif üretmenin ne kadar ihtiyaç olduğu, ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu, Türkiye'deki sol seçmenin var olan seçmen sayısının üçte biri kadar olduğunu dile getirmiş. Böyle bir ortamda işlerinin zor olduğunu dile getirmiş ve tekrar ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile bu milliyetçi, dinci kesimler daha da ortaya çıktı. AKP'nin gündeme getiremediği başkanlık sistemini bugün Milliyetçi Hareket Partisi MHP hortlattı demiş. Ve sol birleşemediği takdirde ülkenin hızlı bir şekilde diktatörlüğe gidişinin engellenemediğini de ifade etmiş Toprak. Sol kesimlerde büyük bir umutsuzluk söz konusu müthiş bir beyin göçüyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır diyor. Herkes terk etmek evet, büyük peşinde. Bir, büyük bir olumsuz mutsuzluk söz konusu. Sokağa çıktığınız zaman bombalanıyorsunuz, yüzer yüzer ölüyorsunuz işte. Ankara'daki o saldırdığın ardından işte böyle bir olay evet, meydana yalnız geldi. Yalnız terör şiddet saldırısı değil, büyük bir medyaya ve her türlü düşünce, fikir faaliyetine de ciddi bir şey olduğu için, kısıtlamalar geldiği için çok tabii önemli bir şey rahatsızlık var yani Türkiye dünyada en çok gazetecileri e, hapseden ülke konumuna yükselmiş durumda yani Çin'i Rusya'yı da geçiyor üçüncü ülkeyi hatırlamıyorum e, dördüncüyü yani müthiş bir beyin göçüyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır on kişi burada on kişi orada olarak bir şey elde edemeyiz önemli olan birleşmektir bu birleşme kurumsal olarak değil de birlik olarak bir, bir araya gelmeliyiz ...o zaman başarı sağlarız diyor. Ve yani... ...toprağın konuşmasının ardından... ...avukat Fethiye Çetin... ...Anavatan Partisi eski genel başkanı... ...Nesrin Nas, Akın Birdal... ...Türkiye'nin ilk açık LGBTİ... ...siyasetçisi Sedef Çakmak... ...Divan heyetine seçilmiş... ...ve Divan adına konuşan Akın Birdal... ...Türkiye'nin en ağır dönemini... ...yaşadığını belirtip... ...ilk kez eski CHP, CHP... ...HDP milletvekilleri bir araya geldik... ...vicdanı olan insanlarla buluşup... diyalog grubu oluşturduk... ...daha sonra 28 Haziran'da... ...103 kuruluş bir araya gelerek... ...demokrasi için birlik adıyla... ...koordinasyon oluşturup bugüne geldik... ...koordone ya da kurultay demiyoruz... ...koordone ya da kurultay... ...ilk toplantımızın... ...başlangıç bildirisiyle yola çıktık... ...ve bugün bir araya geldik demiş... ...e... Ee, çok değişik bir durum Yani gazeteci yazar Altan Öğmen demokrasi ve barış kelimelerinin Türkiye'de yok edilmiş durumda Olduğunu söylemiş Fiili başkanlık sistemi içinde bulunuyor Türkiye Aman daha kötü olmasın diye bir araya gelmiş Olmayalım daha iyi bir gelecek için bir araya gelmeliyiz Bugün o hal olağanüstü hal altındayız Yüz bine yakın insan Gözaltına alınmış işten atılmış insanlar perişan edilmiş ki bir milyona yakın insan etkilendi dolaylı olarak, diyor. Parlamento devre dışı, bu topluluğun başarıya ulaşmasını diliyorum, demokrasiyi yerine getirecek insanlar ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur, diyor. Öldürülen Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Grant Dink'in eşi Raquel Dink de, adalet ve doğruluk olmayan yerde huzursuzluk ve şiddet olur. Adaleti koruyacak doğruluğu yayacağız demiş. Evet. Anayasa Hukuku Araştırmalar Derneği kurucu başkanı Profesör Doktor İbrahim Kabaolu Anayasa değişikliği meşru, meşru değildir demiş. Birçok devletin anayasasına göre sıkı yönetim döneminde değişiklik yapılamaz. Bu ortamda kan hükmünde kararnameler varken anayasa değişikliği yapılamaz. Bir rejim dönemine dönük anayasa değişikliği hiç yapılamaz. Bulunduğumuz ortamın 12 Eylül'den daha kötü olduğunu da ifade etmiş. Kaboğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti ortam ve koşullar ne olursa olsun dinselleştirme, ülkesel yağma ve iktidarın kişiselleştirmesine yürüyor. Bunun bilincinde olmalı ve bunu teşhir etmeliyiz demiş. Hukuku siyaset üretir ama hukuka önce siyasi aktörler uymalıdır. Seçilmişler ve hukuk arasında zıtlık yaratıyor. Ve medyaya eşit giriş hakkı olmadığını da serbest tartışma ortamı bulunmadığı için toplumun bilgi kirliliğiyle boğulduğunu da ifade etmiş Kaboğlu. Gerçekten bilgiye erişmek çok zor. Eşit giriş hakkını savunmak için bir medya grubu oluşturmalı demiş. Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuşmuş. Karşımızda sadece bir siyasi parti yok her alanda hayatımızı etki altına almaya çalışan 200 yıl öncesinin anlayışıyla hareket eden bir partiyle karşı karşıyayız demiş. Hem hukuk hem de parlamento askıya alındı. Önünde Türkiye'nin bir rejim değişikliği dayatılıyor. Bir başkanlık seçimi görülüyor. Önümüzde asgari müşterekte buluşabilecek bir demokrasi cephesi oluşturulabilir diyor. Yıllar, aylarca hatta belki de yıllara varan programlarımızda bunu da dile getirdik başta Ali Bilge olmak üzere bu platformda merkez sağdakilerinde bulunması bu yapının gücünü artırır demiş. Ayham Bilgen HDP sözcüsü konuşmasına Granting ve Tahir Elçi yanarak başlamış. Tutuklanan akademisyenler ve gazetecileri de selamlayıp Kürtlerle dayanışmayı aşan bir durumla karşı karşıyayız. Mesela artık sadece Kürtler değil Türkiye'nin her yerinde kendi kimliklerimizle var olma ya da yok olmakla karşı karşıyayız demiş. Yeni kampanya dilinin karşı bloku kıracak bir dille netleştirilmezse sonrasında sesimizi topluma duyurma imkanı bulamayabiliriz demiş. Neden 200 yıl önceye referans vermiş? 200 yıl önce benim bildiğim tek bir Velia olay var. Babam. Evet. Vakayı Hayriye yaşanmıştı 16 Haziran 1826'da. İkinci Mahmut tarafından yeniçeri e ocağı toba tutularak yok edilmişti. Kalanlar da idam edilmişti. Buna mı referans veriliyor acaba? Başka bir olay mı var? Binsipi Bilmiyorum. Gibi. Bakmamız lazım. Ee, böyle bu minvalde önemli konuşmalar var. Türk Tabipler Birliği adına Hüseyin Demir dizen. Demokrasi için birlikte mücadele etmek yaşamsal ve vazgeçilmez bir şeydir. Sağlığı istemek ya da ölmeyi istememek yetmez. Bunlar sahip olduklarımızın ya da olamadıklarımızın sonucudur. Aynı barış gibi daha bir köklü soruna hep beraber işaret edilmeli. İktidarın parçalayıcı tutumuna karşı yeni bir durumu nasıl yapacağız bunun peşinden koşmamız gerekiyor demiş. KESK Başkanı Genel, genel Başkanı yani Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu başkanı, Genel Başkanı Lami Özgen Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerinin kendi varlıkları için demokrasiye ihtiyaç duyduklarına inanması gerektiğine değinmiş. Ee, faşizme ve diktatörlüğe savaşa karşı ortak mücadele geliştirilmezse demokrasi mücadelesinin ayaklarının eksik kalacağını düşünüyorum demiş. Sanatçı Deniz Türkali dib yani demokrasi için birlik bir umut demiş. Işık gibi doğdu demiş. Koyu karanlık berbat günlerde bir ışık gibi doğdu demiş. Öztürk, Türk doğan insan haklarının araç sallaştırıldığını ifade etmiş. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı kendisi. Bu kavram kullanılarak antidemokratik uygulamalar yapılıyor iktidar tarafından demiş. Türkiye şu anda bir savaşta. Kürtler kendi statüsünü elde etmesin diye Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta bir savaş söz konusu demiş. Buna karşı durmalıyız demiş ve Dilek Dündar, gazeteci Can Dündar'ın eşi, sözün tükendiği yerlere geliyoruz, hadi bir şey yapalım diye konuşmuş. Eşber Yağmur dereli yazar, küresel pazarı genişletmek adına Suriye pazarını içine almak amacıyla yüz binlerce insanın hayatını içe sayan koşullarda demokratik hedeflere ulaşmak için yollar arıyoruz demiş. Ve son olarak konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, sistemin faşizm üzerinden yeniden inşa edildiğini savunmuş kimdi efendim bunu söyleyen Selma Gürkan Emek Partisi Genel Başkanı ee, bu yaş ortalaması gene 15'nin üzerinde yani verdiğiniz isimlerin neredeyse hepsinin Yaş ortalaması yani yaşı 50'nin üzerinde olan insan hiç 50'nin aşağısına ilgilendiren bir durum değil mi? Bu konuda herhangi bir şekilde konuşacak 50 yaşın altında bir insan yok mu? Çünkü yavaş yavaş artık şey düşünmeye başladım ben. 50 yaşın üzerindeki insanların kendi aralarında yaptığı kavgadan 50 yaşın altındaki insanlar doğrudan etkileniyor ve gelecektir. Bunlara göre şekilleniyor. E, herhalde e, ilgi duyup gelselerdi onlara hayır demezlerdi diye. Bilmiyorum ilgi duyup geldiler mi yoksa ya da gel, davet edilmediler mi? Davet edilmediler. Ha? Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Bence e, buna katılmamış olan gençlerin kendi düşünmeleri gereken bir şey. Çünkü çok geniş çaplı bir platformun herkesin çağrılı olduğu bir şeyin e, platformundan bahsediyoruz. E, Şimdi ilginç tarafı mesela e, Kabuğu olmaz diyor ama Binali Yıldırım olacak diyor. Yine hem yeni anayasa hem de başkanlık sistemi ilişkin çalışmalar tamamlanmış çalışmayan mecliste. Bundan sonra yapacağımız iş teklifimizi en kısa sürede meclise getirmek, Yüce meclisin iradesine teslim etmektir. Meclisimiz ister 367 ister 330 anayasa değişikliğini onasın son kararı millete götüreceğiz denilmiş. Ayrıca iyi bir haber de vermiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde olan insanlara da. Hiçbir milletvekilimiz, bakanımız ne Baylok'ta ne de terörün içinde var ne de FETÖ'nün içinde var demiş. Fotoğraflarla alakalı konuşmamız zaten onlar dersen krizinden önceydi. Evet. Hani çektirilmişti ya bir fotoğraf grup halinde. Evet, unutulun boş ver onu. demokrasi için birlik buluşmasını sonuç bildirgesine de değinerek bunu kapatalım bu oldukça e, yeni bir girişim yani toparlayıcı e, umarım senin de demin sözünü ettiğin genç kesimin de işin içine e, kendiliğinden girmesi e, ile genişler bu uzun zamandan beri mesela bu konuyu da ben de e, düşünmüyor değildim mesela Tarık Ziya ikinci 91 yaşında evet. ee, ve Hararetle yazıyor demokrasi cephesini savunan yazıları ee, 83 yaşında Tarhan Erdem uzun süre e, demokrasi yazılarını yazdı Oya Baydar 76 yaşında e, Ahmet Cemal de gene bir Ahmet Cemal din, Ahmet özür de Cemal. o da 73 yaşında yanılmıyorsam. Böyle bir mücadeleyi onlar veriyor ne yapalım. Gerçekten gençler bir mücadele vermiyorlar mı yoksa göründürülür mü değil artık verilen bir mücadele. Vallahi bilmiyorum. En son Suruç'a gitmişlerdi gençler hatırlarsanız kendi mücadelelerini anlatabilmek için bombalarla paramparça edildiler. Ankara'da gene ölen insanların büyük bir çoğunluğu gençti. Gençler de aslında belirli bir şekilde mücadelelerini verip sesini duyurmaya çalışıyorlar ama ilk hedef olanlar galiba işte onlar oluyorlar. Ondan sonra da insanlar sokağa çıkamıyorlar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Solun ama yeni ama arayışlarından bahsediliyor. Yani. İşin ilginç tarafı mesela bu önemli. Çok Türkiye'nin son dönemindeki en önemli toplantılardan biri sayılabilir. Evet. Demokrasi için cephe toplantısı. yani Aylardır en azından beklenen ve beklendiği söylenen. Bunu e, Evrensel Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Gazetesi'nde görebiliyoruz. Onun dışında hiçbir gazetede böyle bir olay yok. Bir, bir günde, günde yok mu? Bir günde de yok hayır. Neden? Yani en azından görmüyorum. Geç basılmıştır o yüzden. Ünlü sayfada. Geç mi basılmış ayrı bir baskıyı bile gerektirebilecek kadar önemli. Hürriyet Amiral Gemisi'nde yok... İsmail Savaş'ın New York'taki fotoğraflar var mı? bölgesel Yatıştı gelecek çıkmış. seküler demokraside de diye yüz yüze Pazartesi cansu Çanlı Belvar, Râmak, e, Hayro var vesaire vesaire güzel kadınlar var Öyle şey yapılan işte sinema yıldızları televizyon yıldızları filan e, ve e, başka şey yok milliyette de yok göremedim. Altın kızlar var. Depremle ilgili bir haber var. Habertürk'te. Bu ama gerçek bir deprem. Kesin büyüklük 7 demiş. Le Pichon konuşmuş. 15 yıllar beri inceleyen Fransız. 6 saatler ona bakabilir. Sabah gazetesinde zaten artık tırnağı da kaldırmışlar. Dostum Putin'in desteği önemli. Bir lafı var Cumhurbaşkanı'nın. Suriye'de mi? Hı? Suriye'de mi? Halep'te mi desteği önemli? Evet. Halep kime? Esad, Esad konuşuyor değil mi? Beşer Esad yönetimi, Beşer Esad rejimi mi söylüyor bunu? Hayır. Dostum Putin'in Halep'teki, e, Suriye'deki desteği önemli diye. Hayır, Cumhurbaşkanı e, Tayyip ha, Erdoğan var. söylüyor. Allah Allah. Washington'a dev FETÖ üstü diyor, sabahtan akşama geçtim. Orada yok demokrasi cebisi. Yeni, Yeni Şafak zaten bir savaşta ayrı bir savaşta PYD bozguna uğradı diye manşet atmış. Kasım'da mecliste başkanlık anayasası diyor ve Star'da Batı'nın Musul'da gaz sancısı diye Batı'ya şey yapan bir durum. Star sodaları böyle bir durum var. Demokrasi için birlik buluşmasının sonuç bildirgesini belki aradan sonra tekrar biraz daha ayrıntılandırabiliriz. Önemli bir dönüm noktası olur mu evet. olmaz mı göreceğiz. Açık gazete. Evet. Lit Belly ve Sonny Therese'den e, Havlong adlı parçayı dinledik. E, 24 Ekim 1911'de daha da bilinen ismiyle Sandro's Terrell ya da daha da bilinen ismiyle Sonny Therese'nin doğum günüydü. Bir blues sanatçısı, blues müzisyeni aynı zamanda körmüş. E, bu parçayla devam ediyoruz. Buyurun efendim. Evet. Sonny Therese. Lit Belly and the Sonny Tears. Ledbeli ile beraber evet ve çok ciddi bir armonika ağız mızıkası ustası aynı zamanda kendisinin bir günaydın deme fırsatı bulduk. Evet biraz önce sözünü ettiğimiz şeye dönüyoruz şimdi açık radyoda açık gazetede demokrasi için birlik buluşması bu çok önemli bir çok geç oldu filan demeden nihayet olduğunu söyleyebileceğimiz önemli bir girişim. Her kesimden de katılım olduğu söyleniyor. Eski ahim yargıcı Rıza Tülmen'in çağrısıyla bir araya geliyor. Demokrasi için birlik inisiyatifi ilk toplantısını yapmış oluyor. Rakel Dink, İbrahim Kaboğlu, Dilek Dündar, Altan Öğmen, Baskın Oran, Deniz Türk Ali, Akın Birdal ve Ertuğrul Kürçü gibi pek çok kesimden demokrasi savunucusunun katıldığı bir durum. Ee, şimdi sonuçta bunu bir, bir süre daha elbette konuşma fırsatımız olacak. Gücümüz yalnız birlikteliğimizden değil...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 E, demokrasiyi savunan Böylesine büyük bir toplantıyı e, Es geçmesi Hürriyet'in internet sitesine de bakar mısın Bu konuda çok önemli yani, Hürriyet'in internet sitesinde bu konuyla alakalı haber bulmamı istiyorsunuz Evet Peki. Bu konunun haberini nasıl vermişler Yani şeyde baskı da elimizdeki baskı da yok e, Cesaretinizi saygıyla selamladım Tereddütsüz en iyisi Ecem Nobel EDS trafiği çözüyor ...Türk topçuları Başika'dan vurdu... ...bölgede gelecek demokrasi... ...seküler de. ...günde ne kadar şeker... ...üç şehit Bingöl Genç'te... ...New York'ta bulduk... ...konuştuk işte herkesin aradığı... ...Baylock Hürriyet Özel... ...Bağımsız Futbol Konseyi... ...üç golle üç puan... ...pazartesi ve cuma KPSS... ...ön lisans deneme sınavı... ...Eczacı Beşik Kulüpler Dünya Şampiyonu... ...birinci sayfadaki şeyler bunlar... ...şaşırtmayacak sizi... ...amiral gemisi... Ee, ...var haber... Ee, ...demokrasi için oha, demokrasi krizi... ...o hal ile büyüdü... ...tırnak işaretinde verilmiş bir başlıkla... ...tek tırnak... ...demokrasi için birlik inisiyatifi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen... ...demokrasi kurultayında konuşan eski... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...yargıcı Rıza Türmen...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 İşte başka bir durum doğuyor. Hı hı. E, yarım gerçekler belki de gerçekliğin en kötü biçimi olarak i̇şte, çıkıyor karşımıza. Saklıyorsunuz. Birinin çünkü. arayıp bulması ve paylaşması gerekiyor bu haberleri de. Dipte kalmış olanları da. Aslında dipte kalmaması gereken önemli haberleri de. Peki az kaldı. O zaman şeyleri de. Birleşmiş Milletler'in e, çok önemli bir açıklaması var. E, David Kay e, ifade özgürlüğü, ifade ve Fikir ve ifade özgürlüğünün özel raportörü raporunu e, cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na verdi. Ve bütün hükümetlerin ifade özgürlüğünü bastırıcı bir silah olarak kullandığı yolunda fevkalade kötü bir gelişme var diyor. Evet. Bilmem anlatabildik mi? Diğer haberler şöyle. Musul operasyonu 7. gününde Başika IŞİD'den alındı. Reuters Peşmerge Başika'da kontrolü sağladı. Beşmerge IŞİD'den Başika'yı geri aldık diyor. IŞİD Rutba'ya saldırdı haberi var. Halep'te çatışmalar yeniden başlamış. Üç gün süren ateşkesin son ermesinin ardından şiddetli çarpışmalar, korkunç şeyler oluyor. Birleşmiş Milletler Halep'i mezbaha olarak tanımlamıştı zaten geçen Cuma BBC Türkçe'den aldığımız. Türk ordusu Irak'taki IŞİD hedeflerini vurdu haberi BBC Türkçe'den gene. Suriye'de 3 defa kimyasal silah kullanıldığında 22 Ekim tarihli. Esad e, rejimi şimdi, tarafından. Evet Suriye rejimi Idlib kentinde klorin gazı kullanmış Birleşmiş Milletler raporuna göre. Rusya'dan e, önemli sayılabilecek bir açıklama var. Türkiye'nin Suriye'deki hava saldırılarından endişeleniyoruz demiş Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı. En son YPG'ye karşı yapılan saldırılardan sonra bu söylenmişti. Ama e, Yıldırım'dan da hemen bir açıklayınca yanıt gelmiş. Endişeye mahal yok demiş. Endişe edilecek bir şey yok demiş. Rahatlatmış Dışişleri Bakanlığı Rusya Lavrov'u. Erdoğan da rahatlatmış. Orta Doğu'da terörle mücadelede dostum Putin'in desteğine ihtiyacım var demiş. <gülüyor> tavarış, tavarış evet bir de arkadaş nasıl değil yoldaş evet <gülüyor> tavarış. Ee, i̇şte böyle bir durum var. Ee, Başbakan yine anayasa ve başkanlık Sistemi ile ilgili çalışmalar tamam meclise gidiyoruz demiş. Yüce Meclis anayasa değişikliği teklifimizi görecek ve umuyorum ki bu teklif millete gidecektir demiş. Dersimde kepenk kapatma soruşturması olmuş. HDP ve DBP'li eş başkanlar dahil 8 kişi gözaltına alınmış. HDP'li milletvekillerine Baluken İdris Baluken ve e, Nursel Aydoğan'a terör örgütü propagandası yapma suçundan soruşturma başlatılması kararlaştırılmış. Cumhuriyet Başsavcılığında öldürülen bir PKK'nın cenazesine katılan milletvekilleri ve oldukları için Polis olarak haberleri de şöyle özetlemeye devam edelim. 29 polis için ağır müebbet istenmiş. 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında. Her polis hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istenmiş. E, açığa bir polis intihar etmiş. Bu benim hesabıma göre tam yanılıyor da olabilirim ama 15. intihar vakası 15 Temmuz'dan bu yana. Evet. Ama tam araştırın doğru sonuca bir daha bakabiliriz ama çok yüksek sayıda bir intihar olayı var. Kendisine ait otomobille gö, gölet yakındaki ormanlık alana gitmiş. Çorum'da aça alınmış ve orada iple asmış kendini. Öğrencilere çarpan alkollü poliste kusursuz çıkmış. Erzurum'da oluyor. İki üniversite öğrencisine çarpmış, yaralamış. Hatta Hilal, Atatürk Üniversitesi öğrencileri Hilal A ve Emine A'ya baya 2.16 promil alkollü çıkmış polis AK. Fakat tespit tutanağına bir bakmışlar. Kusursuz çıkmış. Burada soru şu. Hem alkollü hem kusursuz nasıl oluyor? Bir. Alkolisiz bir gibi Evet. İkincisi, bu kusursuz çıkaran raporu hazırlayan polislere ne yapılıyor? O da alkoholsüz bira e gibi mi oluyor? Hmm, olabilir. Sivil polis gibi mi? Ne hmm. olacağına dair bir haber vardı, onu bulayım size söyleyeyim. Bununla ilgili bir soruşturma yapacak mı hükümet acaba? Yani... İçişleri Bakanlığı ne diyecek soylu bu işe. Konuyla alakası yok ama Mardin Kızıltepe'de silahdan çıkan vermelerle 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ı öldürdüğü anlaşılan ve 15 Temmuz'da darbeciler tarafından öldürülen polis Serdar Gökbayrağ'ın ismi Kocaeli'nde bir üst gecede verilmiş efendim. Hmm. Yani alakası yok ama böyle durumlarda yaşanıyor. Evet bu arada alkol demişken iki haber daha verelim. Irak parlamentosu alkol satışı ithalatı ve üretimini yasaklamış. Neden? Hı? Neden? İşte şey IŞİD'de mi geçmiş? Yönetim Öğrak yönetimi Son dakika manevrası IŞİD'den geri alınması için Başladığından operasyondayken Alındığını söylemişler gözlemciler Bütün gözler musludayken Alkol demişken bir de Kaç milletten e... asker var orada Onlar ne yapacaklar? Kendi ülkelerinden artık Alkolsüz bir içecekler. içecekler. Bugünün teması bu. Bir de alkol demişken limon kolonyası da içe, içebilirler tabi. Sabahattin Tuncer babası Eyüp Sabri Tuncer'in ısrarıyla 1960'lı yıllarda işinin başına geçtiğini anlatmıştı. 54'ten bir haber. Limon kolonyasının babası hayatını kaybetmiş. Türkiye'nin koku duayeni olarak tanınmasına vesile olan Sabahattin Tuncer 23 Ekim 2016'da 93 yaşında ölmüş Eyüp Sabri Tuncer markasının yani ilk yerli limon kolonyasının formülünü üreterek hala kullanılıyor bu kimileri tarafından adları lazım değil bazı insanların tıraştan sonra kullandıklarını bizzat biliyorum ben Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Merhaba. Günaydın Ali Bey. Evet. Yeni yayın dönemine bu şekilde başlamış olduk 44. İlginç de bir şey söyleyecektim. Ben dün konuşma fırsatımız olmamıştı ama e, aylardır e, belki de hatta ayları aşan, yıllara da yayılan bir demokrasi için e, birlik olma ve cephe oluşturma e, şeylerinden bir, önemli bir girişim Dün gerçekleşmiş demokrasi için birlik evet. ayaklar altına alınan demokrasiye aya kaldırmalıyız diye birlik bu demokrasi için birlik buluşmasının sonuç bildirgesini de biraz önce biz ayrı tamamını okuma fırsatımızda oldu radyodan da çok güzel ben de uzaktan da olsa izlemeye çalıştım ama yani bu tür e, demokrasi ile ilgili e, mücadele e, Modelleri üzerine beş yıldır konuşuyoruz yani evet, evet. böyle bir vücut bulması da bu pikni takip eden kişi olarak hatta ön, ilk öncelerinde söyleyen bir kişi olarak Ben de mutlu etti ama mesele modelin nasıl oluşturulacağı buna ilişkin herhalde önümüzdeki dönemde bu işi genişleyecektir buralardan umut filizleri doğacaktır diye bekleyelim. Evet yani bütün demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getirerek ortak ve yeni bir güç odağı yaratmak ihtiyacından ve şey diyor yapı çoğulcu, resmi temsil ilişkisine ya da hiyerarşiye yer vermeyen, lideri olmayan, bağlayıcı kararlar almaktan çok uzlaşı arayan demokratik bir organ ve her kuruluş, her birey kendi ki ideolojik kimliğini saklı tutarak ortak bir mücadeleyi hedeflemektedir diye de bir son. son ben şey bu konularda biliyorsunuz çalışıyorum, yani düşünüyorum, evet. çalışıyorum. eski şeyleri de izliyorum. Buna e, yani ittifak mühendisliği e, ne ihtiyaç var Türkiye'nin bu kadar kutuplaşmış ortamında. Onun için de e, yaklaşımın böyle olması e, çok muhtefer ve doğru. Sanıyorum önümüzdeki dönemlerde bu konu üzerinde yine e, Avrupa'lı eğileceğiz e, diyerek isterseniz. Evet bir de son bir şey söyleyeyim bu konuda bir minik parantez. Biz gazetelere baktık ve internet sitelerinde de e, elimizdeki gazetelerin basılı gazetelerin sadece ikisinde var. Cumhuriyet ve Evrensel Gazetesi'nde var bu son derece yıllardır konuşulan önemli bir hareket. Ama mesela bir gün gazetesinde hiç yok. Bir günde yok. Bir günde bir tek satır, bir kelime hmm. bile yok bu konuda. Hürriyet gazetesinin hmm. de e, amiral gemisine de baktık. Birinci sayfasına baktık sadece. Tek bir kelime bile yok ama internet sitesinde koymuşlar biraz. Durum ee, Zaten gerisinde yok. Sayılı mecrada e, kaldı. İkinci Ohal'a girdik değil mi? Birinci evet. Ohal süresi bitti, ikinci Ohal değil. Sizde ikinci Ohal'in bitiminde yayın yayın dönemimiz devam ediyor değil mi? Bir de onu sorayım. Yani yayın dönemimiz Nisan'da mı? Bugün şey yeni yeni yayın dönemine Giriyoruz, geçtik. Giriyoruz. Nisan, Nisan'da ilk altı ay mı bitiyordu? Ee, evet, altı ay. Bu da ilk, ikinci Ohal'i kapsıyor mu? Bitimine <gülüyor> mi denk geliyor? <gülüyor> Bunlar, bunlar da yayın mühendisliği. <gülüyor> evet, ya hiç bu hesabı yapmadık. Ama konuşuyoruz birazdan. Bir Didem de gelecek. E, ve bunu konuştuğumuzda bir de sorarız bakalım. O hali kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Kaps o hal <gülüyor> süresini. O hal O halde açık radyo, açık kastı yapıyoruz. Evet. Çekelim yani biz güne kadar. Evet. E, nasıl başlayalım? Musul. O kadar Musul mu? Ya Musul, Musul diyelim evet. Ee, şimdi e, o kadar çok şey yazılıyor çizdiyor ve son beş yıl içerisinde e, Suriye politikası, Irak politikası, Ortadoğu politikası e, inanılmaz e, biz, e, zikzaklar belirsizlikler yaşıyoruz. E, bu konu sorulduğunda e, aklıma şöyle şu polemik geliyor. Ee, Sakallı Celal ile Hamdullah Tanrı arasında geçen bir diyalogdur bu bir konuda e, ten, tenakuza düşüyorlar e, birbirleriyle anlaşamıyorlar e, Hamdullah Supri ile Sakallı Ceralde daha Galatasaray'dan çok yakın arkadaşlar biri Milli Eğitim Bakanı diğeri öğretmen istifa ediyor Sakallı Celal e, aralarındaki diyalog şöyle bak diyor Hamdullah diyor meşrutiyeti ilan ettik olmadı. Cumhuriyeti ilan ettik olmadı. Şimdi biraz da ciddiyeti denesek ne dersiniz diye. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Şimdi ya gerçekten o kadar avuçsulu bir e, şeyde yaşıyoruz ki e, işte Şam'da namaz kılmakla başladık, namaza gidecektik, üç saat içinde Şam'ı elde edecektik. Şimdi Musul'da ezan okumayı mı düşünüyorsun? nedir? Arada bir Yunan Ondan... adaları vardı ama onun adaları da es geçmeyelim. O, o Yunan adaları aslında Musul'a giriş için kullanıldı. Musul'un kapısı Yunan adalarından. Geci. Geci. Evet çok ilginç. Çünkü e, Erdoğan bir tarih yapmak istiyor. Milat, yeni milat. Diyor ki bu yeni milat denle başlayacak. Yani Lozan'ın, e, Lozan'da e, gerçekleşmeyen, gerçekleşmeyenleri benimle gerçekleşme fırsatı bulacak ve ben tarihin başlıyor, ben olacağım yeni tarihim. Yeni Türkiye'ye, bu da yeni tarihte. Çünkü biliyorsunuz erken diktatörlük dönemlerini geride bırakacağız, bırakıyoruz. Ve geçişte de bu tür otoriter rejimler ismini bile değiştiriyorlar. Paradaki isimler, resimler değişiyor ve tarih de değişiyor yani. Tarih de kendileriyle başlıyorlar. olsun böyle bir e, durum var ama kimsenin e, ciddi aldığı yok bu hususu. E, gerçekten e, Türkiye Cumhuriyeti dış politikası e, bu döneme ilişkin e, dış politikası, iç politikası bu tarih yazılırken e, Erdoğan ve iktidarının e, hiçbir şekilde bir e, ondan, yani e, içerdeki oy aldığı kitleler dışında dünyada da inandırıcılığı yok. Biz inandır bu iktidar e, inandıramıyor. Mesela diyor Amerika Birleşik Devletleri Güleni bana ver. Bu bir terör örgütü lideridir. Vermiyor adam. Çünkü diyor ben diyor hukuk işte benin iç hukukum var. Sen de evet. bana kanıt göster. Reza Zahraat masum bir vatandaşımızdır diyor Cumhurbaşkanı gidiyor. BM'deki toplantıda. Onu tutuklayan Amerikalı savcı bir fetöcüdür diyor. Kimse inanmıyor. İnandırıcı hiçbir şey bulunamıyor. Et, aynı zamanda Türkiye'nin e, bu cihatçı örgütlerle yani 2011'den sonra e, Suriye'de başlayan isyan sonrası gelişmelerde e, Suriye muhalefetiyle Suriyedeki cihatçı örgütlerle işitle ve benzeri yapılarla olan ilişkisi hususunda da e, Türkiye e, hiçbir şekilde inandırıcı bir pozisyon elde edemiyor dünyanın gözünde. Nitekim e, bu konuda muazzam bir e, külliyat dünya basınında dolaşıktır. Hatta Rusya yani. Bugün Putin dostumdan yardım istiyorum dedi. Evet. Putin'in yardımcısı 6 ay önce e, eşit e, örgütüyle aile ilişkisi kurarak dünyaya basın toplantısı yaptı. E, sonra 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin hususlar geliyor. Okunda konuda nasıl bir, bir, bir ülkede, demokratik bir ülkede AB'ye adaysın, NATO ülkesin, OSİ'li ilkesin vesaire vesaire. G20 desin 15 Temmuz girişimi üzerindeki yankılarda da inandırıcılık pozisyonunu e, elde ettiğini e, göremiyoruz. Sonra ne diyor? PYD terör örgütüdür işbirliği birliği yapmıyor. Yapıyor adam. Yani, evet. yani Musul'da, karada da, havada da biz olacağız Yok diyor ben sana çizdiğim sınırlı içerisinde e, orada olabilirsin Yani ben Türkiye böyle bir çocuk kum havuzunda e, zıp zıp zıp diyor Elindeki e, kum e, şeyini, küreğini, tırmığını, kovasını yeryat, Vuruyor, tırmığını, bağırıyor, çağırıyor bu sınırlar içerisinde olursun. Irak'la anlaş diyor. Git diyor Irak devleti. Gel derse gel. Gelme derse gelme. Ama biz tepiliyoruz. Musul'da, Karadağ'da, Havada'da biz olacağız. Ee, dolayısıyla ee, bu arada Halep'in bombalandasına ses çıkaramıyoruz. mesela. Hayır. Bir yok. Bir ses çıkarıldı. Kardeşim yok. Dostum. Tavariş. Evet. Dostum Putin'i. Dostum Putin'den yardım istiyor mu denilmişti? E, e, Destek. Destek istiyorum diyor. Evet. evet. Yani terörle mücadele yani, için. Evet. B BM olan işte toplandı biliyorsunuz Halit'in bombalanması hususunda. Yani, Gerçi oradan da bir ses çıktından çık yani güçlü ses çıkmadı ama. Yani tam cümle şöyle Ali Bey e, Erdoğan e, Orta Doğu'da terörle mücadelede dostum Putin'in desteğine ihtiyacım var diyor. Evet. Yani dostum Putin'e altı e, önce benim ailemle ilgili hususların anonsunu yaptırırken bir özür dile falan gidelim geçmedi. Bunlar da nasıl oluyor bilemiyorum. Yani yüz yüze geldin mi? Yani neyse. Evet. Yani dolayısıyla bir, muazzam bir in, in, in, inandırıcılık problemine karşı karşıya. Bu arada PYD'yi bombalıyor. Amerika Beşikleri PYD'yi destekliyor. Silah yardım yapıyor. Teknik yardım yapıyor. Bir NATO ülkesi. Başka bir NATO ülkesinin desteklediği Orta Doğu'daki grubu bombalıyor. Mesela. Evet, karışık bir iş. Peki, e, yani sakallı Celal'e e, nazire olmak üzere açık radyonun uzun zamandan beri bu ciddiyete davet eden bir e, sloganı vardı. Hatta onu jingle gibi dolaştırıyoruz. E, i̇sterseniz bir onu dinletelim. Hayatı Hadi. ciddi anlamayacak kadar ciddi buluyoruz. Açık. <gülüyor> bir daha. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> hayatı ciddi anlamayacak kadar ciddi buluyoruz. Evet. Devam edelim. Ee, çok ufak bir şey sorabilir miyim? Ee, Tabii. Ali Bey müsaadenizle. Şimdi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğine atılan... Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu dün itibariyle göreve başladı. bankimunla el sıkışarak başladı. E, yanlış Bankimun bırakmadı bırakmadı görevenin. Bırakmadı Guterres gelecek ama. Evet e, aynı zamanda e, Sinirlioğlu'nun, Feridun Sinirlioğlu'nun da bir açıklaması vardı. E, Orta Doğu'da gelecek seküler bir demokrasiden geçiyor. Aşırı dincilerin olmadığı, mezhepçiliğin yapılmadığı şeklinde e, söylediği bir açıklama var. Türkiye'de Orta Doğu içerisinde yer alıyor değil mi? Bizim de sevinmemiz gerekiyor bu konuyla alakalı olarak. <gülüyor> Valla e, yani seküler demokrasi e, ihraç etmeyi mi düşünüyormuş Feridun Sınırlıoğlu bilmiyorum yani, ama kendi ülkesinin e, demokrasi kalitesi üzerine eminim e, meslektaşları tarafından çok soruyor muhatap kalıyor ve kalacak önümüzdeki dönemde BM'de. E, çünkü rejimin bu hale gelmesinde e, bir üst düzey bürokrat olarak e, muazzam katkısı var. E, Her türlü sinirli Oğuz ve ekiplerinin e, Türkiye'nin dış politikasının e, bu kum havuzuna dönmesinde e, olağanüstü katkılar olan e, bir kişi. Evet Türkiye haddini aştı diye de övünüyordu değil mi? Evet. İşte, şeyi, ayrıca, Orta Doğu sekter yapma konusunda galiba Evet. Ortadoğu, şimdi bu Ortadoğu yani Musul Konusu Saatlerce Konuşulabilecek bir tarihsel birikme Sahip Örneğin Türkiye'nin 1920'leri içerisinde Ele aldığımızda konuyu Yani evet ta 1900 İlk meclis kurulmadan önce 1920 23 Nisan'dan Önce bile o bölgede bir gerilla e, grubu söz konusu e, Musul e, Süleymaniye Kerkük e, bölgelerinde e, daha sonra bu e, Müfrezeh-el-Cezire bölgesi e, birinci meclisle irtibatlı bir şekilde orada bir varlık sürdürür. E, ya, ve İngilizlere de, karşı savaşıyorlar. İngilizlere karşı. E, çünkü orada aslında orası Mondoroz e, mütarekesi sonrasında e, hal, hal hazırda terk edilecek bir alan olarak e, konumlandırılmamış durumda ve nüfus bakımından e, öncelikle zaten yoğun nüfus Kürt ve birinci derecede Kürtlerden oluşuyor o zaman zamanda zaten İsmet İnönü'nün in Lozan'da bu müzakereler açılır açılmaz 6-7 tane şey vardı böyle nedenler neden bizimdir burası diye birinci şey şeydir nüfus projeksiyonlarının ortaya koymasıdır. Bir, birinci yoğunluk Kürtler, ikinci yoğunluk Türkler. Özellikle Kerkük bölgesi zaten kültürel olarak da kendini hissettirir. Ve üçüncü sırada da Araplar vardır. Tabi bunların içerisinde aşiretler falan da söz konusu birinci meclis ve Erkan-ı Harbiye yani o zamanın genelkurmay başkanı oluştuktan sonra Orada bir müfreze kuru, kurulur O da e, Şef Gözdemir e, Bey Bir Kahireli Türktür Ve e, aslında İslami Edebiyat okumuştur Bilhare e, Birinci Dünya Savaşı öncesi İngilizlerin çiğinden kaçar ve e, Şeye ilgili birer e, savaşa katılır e, Çok dil bilmektedir Muazzam bir kültürel, kültürlü bir adamdır 5-6 yani dil bildiği söylenir. Ve bu anlamda o kültürü, Arap kültürün, Türk kültürün, Kürt kültürünü bildiği için e, teşkilat-ı mahsusaya e, Bir dünya harbi yıllarında hem teşkilat-ı da, hem de cephede bulunur ve o bölgeyi çok iyi bilen bir e, subaydır ve nitekim yani sivilden gelmesine albaylığa kadar yükseltilmiştir. Teşkilat-ı ee, mahsusanın da bir çeşit e, özel harp dairesi gibi bir şey olduğunu düşünüyoruz Evet. Mi? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın büyük babası. Evet. Ve Kontrgerilla'nın büyük babası. Evet. Diyebiliriz. Ondan sonra e, ve burada görevlendirilir. <gülüyor> Görevli şudur. Gerçekten e, işte bu sınırlar içerisinde Musul e, eyalet sancağı e, gözetimi altındadır. Bilin şeyin İstanbul Meclisi'nin kararı doğrultusundadır biliyorsunuz. bir hakkı milli dedikleri. Milli sınırlarımız Kabul edilebilirliği diyelim Bu şeyde çerçevede çizilmiş Bu Şefik Bey de Bizzat Mustafa Kemal tarafından Orada gerilla harbi yapmaya Oradaki aşiretleri ittifak içerisine dahil etmeye Burkaç e, Harekatları düzenlemeye İngilizleri e, Bir noktada e, Bezdirmeye Çünkü İngilizler de başka Arap aşiretleriyle birlikte Orada yani Böyle aşiretlerin üç ay üç ay bir kısmında bir Özdemir Bey'in yanındadır, işte daha sonra İngilizlerin yanındadır. Böyle kaygan bir zemin içerisinde bir varlık e, kurulur, bir müfreze kurulur ve müfrezeyle görev gizli verilir. Denir ki bu şahsi bir teşebbüstür hmm. ve e, herhangi bir şey olduğunda e, Ankara hükümetinden bağımsız yerel bir e, örgütlenme olarak çalışır. O dolayısıyla burada ki askerlerin büyük bir bölümü de yerel unsurlardan seçili subaylar değil. Subaylar e, harcırahlarını ve maaşlarını Ankara'dan alırlar. Daha Cumhurbaşkanı ilan edilmeden önce dediğimiz husus. Bir de Birinci Dünya Harbi'nden e, arka kalan İngiliz ordusundaki Müslüman askerleri toparlarlar. Bir müfreze yapılır. Buna kısaltması töh olabilir mi? Teşkilatı mahsusa özel harp. Töh. <gülüyor> Valla yani böyle adlandırdığımda rastlamadım ama öyle demek mümkün. Çünkü gerçekten şey değil. Şimdi var şey ya jöpö var. Jöpö falan. Bu da töh. Yani, bu da töh olabilir neden olmasın. Sonuçta böyle bir müfreze oluşturulur. Bu müfreze dinamiktir. Ondan sonra ve işte Batı'daki e, savaş Yunanistan Yunan kuvvetleriyle olan savaş e, son erdiğinde e, durum şöyle yani bir taraftan hala Boğazlar ve Tekirdağ kısmı e, İngiliz ve ittifaklarının e, elindedir İstanbul'daki şey. İşte Mudanya Konferansı ve e, sonrasında Lozan atılır. Hala müfredi oradadır. Ve Lozan'da zaten eee Görüşmeler başladığında, bizde iki kısımda oluyor malum, kesinciyi oluyor, uğraya. kesinciyi uğrayan uğrama sebeplerinden bir tanesi e, sebeplerin içerisinde Musul tarafı da var tabii, bir de kapitalasyonlar meselesi plan. Ondan sonra bu e, iş e, müfreze orada her daha dinamik bir şekilde e, bulunur e, ve görüşmeler başlar. Görüşmelerde yatta e, zaman zaman bu hususu e, Coeurson e, İngiliz dışişleri bakanı e, dolaylı yoldan ve direkt özel görüşmelerde dile getirir. E, ve burada Türkiye işte kendi e, enstrümanlarını, argümanlarını ortaya koyar. E, işte bunun temel şeylerinden bir de nüfus şeyidir, coğrafi nedendir, etnografik nedendir. işte e, dini e, yapılanmadır vesaire. Ve burada da izlediği test ya Musul bizimdir çünkü e, buradaki insanlar e, Hali halihazırda Türkiye e, büyük milletmesi büyük milletmesi büyük Aslı millet asli unsurlarıdır. Hatta Kürsün diyor ki Musul'dan ve Süleymaniye'den milletvekili yok senin şu anda. İşte seçim yapılamadı diyor vesaire Bu muazzam bir tartışma olarak yani bu mesele gerçekleştiğinde gerçekleşmezse Lozan Anlaşması imzalandığısa tehlikeye girer. Ve bunu sonuçta bu müfreze bu arada e, şeyde kalır e, böyle ne kuvvetlendirilir bir süre sonra görüşmeler esnasında ne de e, azaltılır. Ama zaman içerisinde e, artık e, yani bir noktada o, o zamanki Tevfik güçünün e, ifadesiyle bağırlarını taş basarak e, etmek durumuyla karşı karşıya kaldıklarında Tevfik de Aras yani Dışişleri Bakanı değil mi? Dışişleri Bakanı mi? Yani o dönemin evet. Dışişleri Bakanı ve işte 15 yıl boyunca İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına kadar da Bildiğim kadarıyla kesintisiz Dışişleri Bakanlığı yapmış ee, ve iddia atarak kesinlikle <gülüyor> mensup önemli e, isimlerdendir. Sonra Mustafa Kemal'in yanında yer almıştır. Şimdi e, mesele o sırada işte Amerikan Büyükelçisi'nin e, grubu. Birincisinde ikinci Ruhas Amerika'nın. ikinci görüşmelerde birdedir. Onların ve diğer delegasyonları şeyiyle iş burada çözülmüyorsa o zaman milletler cemiyetine havale derler. Ve buradaki tabii ki Türkiye'nin önemli tezlerinden biri de biz burada plebisit yapalım. Plebisit yapalım der Türkiye. Çünkü temel yaklaşımda Kürtlerle Türkler burada çoğunluk bu şekilde Muslu'nun bize geçmesi gerekir tezi işlenir. Hatta bu şeyde yani Cumhuriyet tarihinin vites değişikliklerinden biri olan yani Kürtlerin ve Türklerin savaşıydı bu. Ortak bir zafer ilan edildi. Tez böyle işleniyor ve Büyük Millet Meclisi de ortak bir meclisimizdir Aynı dönemde Mustafa Kemal içeride Kürtlere özellik verileceğine dair beyanlarda bulundu. 70-80 yıl sonra. Evet. Öyle, Öyle mi? Açık deklarasyonu ver, Evet Bunun için şu kaynaklara bakılabilir. Birincisi İzmit, İzmit'te dönemin babalisiyle yani medya grupları ile yaptığı toplantı 3 gün sürer. 16-17 Ocak tarihlerinde İzmit kasrında yapılan rejimin nasıl şekillenmeyeceğine dair e, Medyanın baş yazarları, sahipleri e, ve önemli isimleriyle yapılan toplantıda Ahmet Emin Yalman'ın Vakit Gazetesi e, baş ve sahibi sorusu üzerine e, Türklerle Türklerle arasında bir sınır koymak kabili değildir. Hatımda kaldığını söylüyorum. E, ondan sonra bunların nüfusun yoğun olduğu yerlerde özellik verilecektir. Teşkilatı esasıyla yani 21 Anayasası dediğimiz Anayasada buna cevap vermektedir şekilde bir açıklaması var. Ayrıca 16-17 Ocak 1923 1923 Lozan mesele. görüşmeleri devam ediyor. Evet. Tabi İsmail Göldaş diyor ki bu tamamen bir rejimin Lozan'a selamı için yapılan bir olaydı. Bu konuda şeyler var ama e, temel mesele Musul. Yani Musul'daki çünkü bizim temel yaklaşımız, asli yaklaşımız e, burada Kürtlerle Türkler e, buranın sahibidir. Zaten Yeni Cumhuriyet'in sahibi de Kürtlerle Türkler olacaktır, yaktığı Bu çok didiklenir özellikle Curson tarafından ve bazı diğer İngiliz unsurlar tarafından. Burada zaman esen havada yani bu meclisin Kürtlerle Türklerin ortak meclisi olduğu ve rejimi bunların şekillendireceği, bir sınır koymak kabili değil ama yerel özellikler verilecektir nüfusun olduğu zamanlarda ve de e, Musul'da zaten bu anlamda da bizim e, bir sürü, yani herhalde o, o kafaya sınırlarımız içinde kalan kalan özel bir bölge olacak. Kerkyon alakalı böyle bir tartışma var mı Ali Bey? Zaten sancak, o Kerkük sancağı küçük bir şey olarak e, Musul eyaletinin içinde. İçinde, i̇çinde tamam. Evet. Musul-Kerkük diye ayrı bir şekilde görmemize gerek yok. Yani. Evet, yok. Çok... Ne diye geçiyor? Musul-Süleymaniye-Kerkük. Şeyi doldurduk mu bilmiyorum ama. Evet, yani 20'lerin de... dünyasında Musul'a biraz değinmekte fayda var. Tabii daha detaylı da dokumentasyon var. Sonra da devam edebiliriz Evet bence bunu Sürdürebilmekte fayda var yani Bugün yeni yayın döneminin de biraz, ön, biraz sonra açılışını Yapacağız yani tanıtımını O yüzden süreyi Ben de onu düşündüğüm için isterseniz burada ee, noktalayayım. Lütfen evet yani Çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum ben daha Tabii. güzel bir isim buldum Şeydekini Töhten mi? Töhten. Teşkilatın mahsusa özel harekat terörle mücadele Töhten üstte. O o o o o. o, o, o olabilir. Neyse, yani so, sonuçta bu iş e, daha sonra Lozan'dan sonra e, kısa bir süre sonra Cemiyeti Akvama gelir. Oradan bir halih konferansı yapılır. Tetokyer Bey o bizim heyetin başıdı İstanbul'da. Daha sonra Cem Milletler Cemiyeti e, İngilizler lehine karar verir. Bu konu e, 20'lerin dünyasında Musul ve ondan bugüne çok önemli ama yani şunu altını çizmek gerekirse Türkiye'de bugün e, yani Derido Sinirli Olu'dan Tayyip Erdoğan'a kadar en azından masum diyeceğimiz biraz ciddiyet lütfen. Yani. Evet biraz ciddiyet. Ama bizim de sloganımızı söylemeyelim. Yabana evet. atmayın. Yani. Alkışlar ona, ona ona yani. Birinci sırada yalnız sakallı celan koyuyoruz. Evet ona ikinci da. sırada açık radyo var. Açık radyo. Hatta bunu sakal celanı kullanabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Jingle olarak. <gülüyor> Ve i̇yi de, yayınlar diyorlar. Yani hoşumaşe. o harc süresini e, kapsamın tahrirciğim de demiyorum ama ikinci bir ay olacak. Biz de sanıyorum o süre içerisinde yayın yapacağız. E, şu, çok uzun yıllar e, yeni yayın dönemlerini kutlayalım diyerek kapatayım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatı ciddi anlamayacak kadar ciddi buluyoruz. Açık Radyo.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 Bu yeni yayın döneminde her hafta buraya gelip ya da 15'te 1 gelip ya da kendi stüdyolarından kayıt yaparak katılan programcı sayısı 1046. Bugüne kadar başlangıçtan bugüne bu 1046 programı 1176 programcı yapmış. Yani Açık Radyo Ordusu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 diye bir programımız başlıyor Murat Meric plak koleksiyoncusu yazar e, hatta bu konuda da bir kitabı da vardı bunun bir radyo versiyonu olacak yüz şarkıda memleket tarihiydi o da Hazır Bilgi Serisinden dördüncü olarak çıkmıştı evet Murat Meric e, şimdi burayı seslen e, bu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 Pazartesi günleri 13'te, 94.9 Açık Radyo'da. Flamenkito yeniden aramızda flamenko müziğinin de epey bir taraftarı var.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 Yöneten Eraslan Sağlam Salı gününden devam edecek olursak Bir yer değişikliği var Programda Cumartesi geceleri yayınlanan ikide e, yayınlanan Psycho Acoustics e, Bu yayın döneminde 44. yayın döneminde Salı geceleri saat 23'de Evet ona da Devam edip çarşambaya geçebiliriz Çarşambaları da e, 12'de e,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 Kentin Gizli Öyküleri diye bir programımız var. Kenan Doğan hazırlıyor, hazırlıyor, sunuyor. Her hafta bir konukla olağan insan hikayeleri. Aslında bir çeşit hayat hikayelerinin bir başka türlüsü. Her hafta bir konuk kendi özel yani şey yaptığı işleri, olağan hayatının akışını konuşuyor. Bakalım nasıl bir şey olacak.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 Perşembe gününe devam edecek olursak bir yeniden programımız var. Adaletin bu mu dünya ee, Bahri Belen'in onuncu yayın döneminde hazırladığı e, hukuk güvenliğinin canlandırıcı önem taşıdığı günümüzde deneyimli hukukçu Bahri Belen tekrar Açık Radyoda Adalet kavramının peşine düşüyor. Evet Bahri Bayram Belen e, daha önce dostumuz Adnan'la yürütüyordu. Adnan ikinciyle beraber. Adnan ile beraber.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 Cumartesi geceleri 1'de, 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan dahan İh Bir yeni programımız daha var. Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece saat 2'de.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 Kafası karışık müzik miksleri. Televizyon, televizyon. Hazırlayan ve sunanlar Selahattin Çolak ve Barış Demirel. Cumartesi gecesi 2'de 94.9 Açık Radyo'da.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 çocuk müzikleri ve çocuk kitapları kuşağına bir küçük sürpriz dahil olabilir. Bunu da ipucunu vermiş olalım. Evet. Oradan da yeni bir programa geçelim. Pazar günleri 16'da Tamburi Şehir programı var. Bunu Cemal Ünlü ve Ersu Pekin hazırlıp sunuyorlar. Bir de iç spikerimiz var Deniz Poloğlu. Şimdi yakın bir dostu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 külliyatta bu demin sözünü ettiğimiz yer alan kitaptan alıntılarıysa açık radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir diğer isim olan Deniz Koloğlu seslendiriyor Tambori Şehir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 Bedat Ozan, Donat Bayer, Sedat Nemli, Elvan Özkaya, Begüm Kozak, Zeynep Arhon, Ömer Treçoğlu, Ufuk Ceylan, Didem Özbek, Özgül Erdemli Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen, Ayşe Gül Altınay, Çiğdem Mater, Özlem Ça Yalçınkaya.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 Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Herkes için hayırlı Hayır, uğurlu olsun diyelim. Böylece Açık Gazeteyi de bitirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. yeah h